Evet açık radyodaız, açık dergi programının içerisinde müziğin başka türlüsü. Evet hoş geldiniz. Ben Sumra Ahruryan, sevgili İlgisen Mavi Tunay'la geleneksel iki haftada birlik buluşmalarımızın bu yılki ilkinde çok özel konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Evet Yorgis Sakeler yürüdü. Bir önceki programın konu şimdi. Ondan hiç de altta kalmayan Ayşenur Koli var bizlerle beraber. Evet Ayşenur Koli var ve sevgili Onur Şen Türk bizlerle birlikte. Evet, hoş geldiniz, birlikte. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşenur Koli varı tanımayan mutlaka vardır. Yani dünya o kadar büyük ki. Evet. Ben <gülüyor> her zaman ki Dış sese giriyorum o zaman. Buyurun. Doğu Karadeniz kültürleri ve özellikle kadın kültürü konusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yapmış birisi Ayşenur Kolivar. Kardeş türkülerden de biliyor olabiliriz. En çok sesinden tanıyoruz. Kendisi soliste, soliste diyorlar Ayşenur Selinci. <gülüyor> evet, Doğu Karadeniz müziğini konuşacağız. Yunan sularından sonra buraya evet. doğru döndük. Evet, çok güzel bir dönüş yaptık. Ayşenur Kolivar aynı zamanda bir akademisyen. E, bu müzik üzerine e, tezler hazırlıyor, çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda yine bir üniversitede öğretim üyesi. E, alanı dışındaymış gibi görünüyor. Türkçe ile ilgili e, çalışıyor gerçi ama onun dışında başka ne özelliği var Ayşenur'un? Grup hele sayı sayalım. Hele sayı söylememiz lazım. 10 topalı 10 söyleyelim. Söylememiz lazım. Referans noktası galiba Sonbahar'ı çok söylememiz lazım. Sonbahar Özcan Alper'in filmi. Oradaki evet. ödülünden bahsetmek lazım. Hep birlikte aldığımız belki. Benim de çok onur duyduğum bir ödül bu. Onun dışında da başka filmler var. Onları sormalıyız. Gene ödüllü evet. filmleri var, müzikleri var. Ve gelecek projeleri. Ve evet. Tamam çok güzel. Şahane. Bütün bütün şey ha, Bütün bütün, bütün <gülüyor> sürprizlerimizi bozduk. Fakat beni çok heyecanlandıran bir şey var. Ben hemen onu sormak istiyorum. Albüm ne alemde Ayşegül? <gülüyor> Hay Allah. Cevap vermesi en zor soru. Çünkü bir yıldır albümle ilgili ne alemde diye soran pek çok insana ha çıktı ha çıkıyor, eli kulağında diyoruz ama bir türlü bitmiyor. Yani böyle hayat e, farklı başka projeler bazen araya sokuyor. Bazen ufak tefek rahatsızlıklar, başka e, işler mesela okul işleri. Evet. Yani senin de bahsettiğin gibi evet. şimdilerde epeyce bir e, artık son aşamalardayız. mikse başladık. Evet. E, sanıyorum nasıl kısmet olursa efendim e, Şubat sonu gibi Biz artık dinleyebileceğiz Hı, albümü. Kalandan diye. çıkıyor albüm. Evet, kalan müzikten. Ama ben esas şeyi sordum. Yani tabii ki çok he heyecanla bekliyorum albümü de e dinleyenlerimize nasıl bir albüm olduğu hmm. konusunda bir, bir şeyler söyleyebiliriz belki diye düşünüyorum. Nasıl bir albüm? Şimdi benim için albümden bahsetmek o kadar heyecanlı. Bir saat anlatabilirim. Çünkü... Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sumru'nun kafasına epeyce bir çişirdim yani. <gülüyor> bu mevzuda. <gülüyor> ee, benim için anlatması çok heyecanlı. Çünkü kendimi aynı zamanda anlatıyorum ve bütün <gülüyor> dinlediklerimi bana anlatılmışları bu albüm bir roman. Gibi e, içerisinde bir sürü hikayeler var ama bu hikayeler bir şekilde e, bir coğrafya ile kesişiyor ve ben de o coğrafyanın bir parçası olarak bu albümdeki hikayelerle ya yaşadığım hikayeler bunlar ya bana anlatılan hikayeler Hı -hı. bir şekilde yolumun kesiştiği noktada o albümün içerisinde varım evet. e, ve ses vermeye çalışıyorum o hikayelere. Evet esasında ürettiğin müzikle de doğrudan temas içerisinde olduğunu biliyoruz. Belki buradan Hı -hı. devam edebiliriz konuşmaya. Hı -hı. Doğu Karadeniz müziğiyle devam etmeden bir parça mı dinlesek acaba diye düşünüyorum. Gayet mümkün. <gülüyor> bir canlı performans olacak bu. Ne, Açık radyo stüdyolarında. Ne dinleyeceğiz? Ee, ne dinleyeceğiz? Ee, bir Trabzon türküsü dinleyeceğiz. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Moste, moste pado noce, me na góra le to kary, ale mi losy, me na góra le to kary, mi losy. Dermene korco bolalume Ener dermene e korco bolalume Dićennaldim me ne la ella lełose Dićennaldim me ne ma ella lełose Ci kartów dienleri e korco bolalume Ci karun dienleri e Ej, evet, luko, ma digene, la e la loose. Ej, luko, ma digene, la e la loose. A ona, Bu ona, sa, bo serda, luko, masa. Katrin, on diola, jak ta sevensy, beniasa. Katrin, on diola, jak ta sevensy, Etmu zimbaszka tu lucunde. Ayşenur Koli var. Onur Şentürk kodumuz Sumra Rüyen'le beraber bir Karadeniz türküsü dinledik. seslendirdiler. Dinledik. <gülüyor> ee, bir aşk şarkısı mı diyelim. Ne diyelim? Aslında bu bir e, kız sorunu içerisinde söylenen bir türkü. Trabzon'dan e, biliyorsunuz bizim de, hani biliyorsunuz diye bahsediyorum. Çünkü buradaki arkadaşlara on kere anlatmışımdır herhalde. Ama bizim türkülerin şöyle bir enteresanlığı var. Sözler ve müzik arasında çoğu zaman Hı -hı. ...tabii ki bazı formlarda farklı yapı var ama... ...bir ilişki yok yani bir melodi kalıbı var... ...ve biz istediğimiz sözü o kalıpta kullanabiliyoruz. Hı hı. Bu daha çok hani horon esnasında ya böyle... E, ...muzit bir takım laf atmalar, söz atmalar şeklinde olabiliyor. Genellikle de aşk ve doğa temalı dörtlüklerden oluşabiliyor. Evet. Böyle bir türkü burada ağırlıklı olarak aşk üzerine... E, ...yani aşk teması ağırlıklı dörtlüklerden Peki benim başta en sorayım... ...kız horonu nedir tam olarak... Ee, şimdi bir... E... Belki buradan da daha... <gülüyor> kız horonu kadınların oynadığı Trabzon'da bir horon. Yalnızca kadınların oynadığı bir takım daha basit figürlerle... Çünkü türkü söylemeye daha müsaittir bunlar. Ee, bu açıdan ağırlık olarak türkü ağırlıklı böyle bir dans formumuz var. Hı hı. Ee, mesela her yörenin kendine Astra, e, Karadeniz'de farklı kız horonları vardır. Hı hı. Bu Trabzon'dan... E, şimdi yanlış ol... ...aslında ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla maçka civarında oynanan hı hı. maçka öresinden bir dansın müziği bu ve evet. e, türküsü. Siz de özellikle zaten Doğu Karadeniz civarındasınız en repertuar olarak değil mi? Evet, evet Doğu yapıyoruz. Karadeniz yalnız e, böyle resmi e, devlet sınırlarını pek kabul etmediğimiz hı hı. için bizim Doğu Karadeniz kültürleri... Evet, e, ...tabii ki Gürcistan'ın bir bölümünü de hı hı. çok rahat kapsıyor. Batum çok evet. farklı değil yani... Doğu Karadeniz dediğimiz coğrafyadan kültürel olarak. Evet bu noktada Sumru esasında izin verirsen Onur'a da Sartlı. geçmek mümkün diye düşünüyorum. Geçenlerde çünkü Tangojin isimli bir mekanda sizin de Kafkas, <gülüyor> Çok Kafkas evet. müzikleri verdiğiniz bir konseriniz olmuştu. Kafkas Sen Kankaları. de bu civarlardasın <gülüyor> tam olarak sınırları kabul etmeyip müziği takip eden bir anlayış diyelim. Evet... E Kaf Müzik Topluluğu'yla bir konserimiz Hı -hı. olmuştu. Evet. Kaf Müzik Topluluğu da sevgili İberya Özkan'ın bir projesi diyebileceğimiz, gerçi yılların bir projesi ama değişik evrelerde değişik şekiller almış bir proje. Hı -hı. Genelde yapılmaya çalışılan şey, Kafkas ve ağırlıkta gürcü müziğini Hı -hı. o kendine özgü polifonik yapısıyla seslendirmek. Evet. Ne kadar süredir berabersiniz peki Ayşenur'la çalışmalarınız? Aa, i̇ki yıl. İki yıl. Bir buçuk hatta yani iki yıl daha olmadı. Evet ben çünkü İstanbul'a yeni geldim diyebilirim yani iki yıldır İstanbul'dayım. Daha önce Ankara'daydım. Üniversite eğitim sebebiyle. Hı hı. Buraya geldiğinizden beri de buradasınız. Geldiğimizden beri de Ayşenur'la beraber çalışıyoruz. <gülüyor> Ama bunu hemen söylemek zorundayım. E, 2006 mıydı? 2006, 2006 yılında evet. e, Odtü'de çok güzel bir etkinlik vardı. Böyle bir e, kıyı müziği, Dokkaryns kıyı müziği. ...günleri diye... ...ben de hemşin kültürüyle ilgili bir panele davet edilmiştim... ...orada Onur'la ilk defa tanıştık... Hı hı. ...ve e, Onur bana... kemençe ve tulum çaldığından bahsetti... ...kariniz müziğiyle ilgili onun da bir takım çalışmaları olduğundan... ...içimden geçti... ...Allah'ım inşallah bir gün birlikte çalışırız... ...bu insanla ne güzel olur böyle hı. genç... Şahin. ...işte müzi ...böyle emek veren bir insan... ...sonra da yollarımız kesişti... ...çok mutluyum... Evet. Aslında ben Doğu Karadeniz müziği üzerine konuşmak istiyorum bir yandan da eğer senin başka bir yönelimin yoksa. Var bir, bir şey soracağım ben ee, ama sonra soracağım hadi sen sor, sor şimdi. Ama müzik dinleyelim bence. Müzik dinleyelim evet. Evet çok konuşuyoruz. <gülüyor> Peki Onur Şentürk Ayşenir Koli var beraber seslendirecekler bu sefer ne dinliyor olacağız? Evet, bu sefer Lazca bir aşk şarkısı dinleyeceğiz. <gülüyor> tamam. Sonrasında da ben Doğu Karadeniz müziği nedir diye soracağım sana. Eyvah. Rezervasyon soru. var. <gülüyor> Çok soru. Sonra evet. benim de sorum var. <gülüyor> Evet, müziğin başka türlüsündeyiz. 2011 yılının ilk programında Karadeniz müzikleri konuşuyoruz ve de dinliyoruz. Evet, Ayşenur Koli var ve Onur Şentürk konuğumuz. Evet, Doğu Karadeniz kültürleri, özellikle kadın kültürü konusunda çeşitli çalışmalar demiş. Aslında bundan da bahsetmek lazım. Kadın kültürü meselesi, özellikle kadın sesinin mesela Karadeniz müziğindeki yeri, belki buraları da girmek lazım ama genel olarak, Hani çok kategorilere gelmediğinin farkındayım Karadeniz müziğinin. Tam da bu anlamda Hı. soracağım hani Karadeniz nedir sorusu epey imkansız bir soruya da yakın. Ama birçok bir çok soru gibi öyle aslında. Yine de biraz Şöyle açmak isterim. Şöyle açalım mı? Bak tam açmış oldun zaten. Hı. Karadeniz müziğinde kadın yani. Bundan Bence ben çok, çok çok şahin Hem kadın sesi hem kadın hem Ayşenur. Çok güzel bir buluşma. Bir şey diyor bana. Şöyle bir şey var. Öncelikle hani Karadeniz nedir deyince herkesin kendince tanımlayabileceği bir şey. Hani <gülüyor> e, az önce bahsettik sonuçta hani Doğu Karadeniz dediğimizde biz Türkiye'nin sınırları dahilinde tanımlıyoruz. Oysa Karadeniz bir deniz, bir iç deniz ve hani biz onun doğusunda değiliz. Aksine hani Doğu, e, Karadeniz derken ben öncelikle o deniz. Ve çevresindeki müzikler üzerine biraz kafa yormaya çalışıyorum aslında son dönem. Özellikle bu benim temel derdim. Çünkü gerçekten az önce bahsettik hani o resmi sınırlarla çizilecek bir şey değil kültürün sınırları. Evet. Ee, bazen kendi doğal sınırları olabiliyor ama onun ötesinde zaten pek çok geçiş alanı oluyor. Farklı kültürel karşılaşma bölgeleri olabiliyor. Biz mesela... Ee, Doğu Karadeniz Kültürleri konusunda çalışırken de özellikle bu e, Doğu Karadeniz Kültürleri diyorum çünkü gerçekten orada çok evet. farklı kültür alanları var. E, az önce mesela ilk şarkımız bir... E, e, Karadeniz'de kullanılan, Karadeniz Rumcasından sözleri de olan bir şarkıydı. Hı hı. E, Pontusça ya da Romeyko olarak da adlandırılan. İkinci şarkımız mesela Easiye Lazca bir şarkıydı. Bunun dışında Doğu Karadeniz'de hani bir kere e, bir dil çeşitliliği var ve doğal olarak sadece bu dillerle de sınırlı değil. Çok farklı diyalektik yapılar var. Evet. Hem bu dillerin kendi içerisinde hem de bu bölgede kullanılan hı hı. Türkçenin... Ee, ...çok farklı şekillerde... ...yani bir köyün içerisinde neredeyse... ...işte... Ee bazen aileler düzeyinde garip bir şekilde <gülüyor> bazen e, köyün mahalleleri düzeyinde farklı e, yapılar karşımıza çıkıyor. Dil yapıları, diyalekt yapıları. Evet. Saz çalma usulleri de farklı galiba değil mi aynı şekilde? E, Saz çalma derken enstrümanları Enstrümanla kastediyorsak Aha, yani. temel enstrümanlar e, gene bu e, kültür alanlarına göre değişebiliyor ya da e, Sumun'un bahsettiği gibi aynı enstrüman diyelim ki Kemen bir kemençe şey. Doğu Karadeniz'deki kullanıma baktığımızda sadece trafz tam sonra baktığınızda bile e, farklı bölgelerde, farklı şekillerde çalındığını görüyorsunuz. Evet. Bir de şey hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorumdur umarım. İSE-CMS'nin atölyesinde mızıka çalan birilerinden <gülüyor> <Evet>. de bahsetmiştim <gülüyor> evet. mesela. Evet. Tamamen beklenmedik gibi. Durum, evet, evet. Doğu Karadeniz'de aslında e, ilk akla gelen şey kemençe tabii ki hı hı. ve son dönemde tulum bayağı bir ön plana çıkmaya başladı ama aslında e, epeyce bir enstrüman çeşitliliği var. Bir de var olan enstrümanlar da hani az önce belirttiğimiz gibi aynı zamanda o kadar farklı tavırlarla çalınıyor evet. ki. Örneğin bir tulum işte Trabzon'da farklı, Çamlı Hemşin'deki kullanımı farklı, e, Gürcüler farklı bir şekilde kullanıyorlar. İşte kemençenin aynı şekilde akort Farklı olabiliyor hı hı, ve doğal hı. olarak e, e, bir de bu hani böyle e, epeyce bir bireysel olarak insanlar ne kadar usta ilişkisi olsa da pek çok şey aslında kendi evet. kimliklerini, müsyen kimliklerini kendileri geliştirdikleri için ve doğaçlamaya çok açık bir müzik tarzı olduğu evet. için. Bununla alakalı zeynepsellik evet, doğaçlamaya Evet çok farklı yapılarla karşılaşıyoruz. Müzik ve armonika bu açıdan oldukça enteresan. Evet. Bir örnek aslında. Cindi anlamda zengin bir kültür. Gerçi Amerika yeniden keşfetmedik ama her seferinde etkiliyor. Böyle evet. Olduğunu bir de e, Ayşenur ses verdiği zaman o şarkılara çok farklı oluyor. Evet. Bana kalırsa, yani Ayşenur hem geleneği, gelenekteki kadın seslerini e, bugüne, bize, şehre ve tekrar belki geleneği Evet. Ee, bir taraftan da kendi tarzı çok güçlü yani tamamen çok da sadece geleneksel diye de bakmıyorum yani kendinden süzdüğü şey tarz tavır çok ıı, derin geliyor Hı -hı. bana çok Hı -hı. güzel geliyor. Peki bu noktada ben bu sefer bir müzik diyeyim. sonrasında Ayşenur'un... ...bugünlerde neler yaptığını ve yapacağını konuşalım. Konuşalım, ee, şey diyeceğim ben... ...acaba biraz evvel bahsettik... ...yemizde mızıka Hı -hı. falan yok ama... ...tulumumuz var bu sefer de... ...galiba son parçamız olacak. Aynen öyle. Ee, bir tulumla mı bir şey dinlesek acaba? Olabilir ama o zaman... ...sen de bize eşlik edersin. Ne, ne de eşlik edecekmişim? Bilemiyorum. Allah Allah! <gülüyor> bu da Surprise. sürpriz. Peki bakalım. <gülüyor> Evet Ayşenur Koli var. Onur Şentürk ve Sumru Aydüğünden dinlettik. Ne dinledik? Evet, demin Sumru Aydüğün'de kattın kazara. Bak, akıllarına şey düşürdün çocukların. Neyse. <gülüyor> e, ne dinledik? Bizim Sumru'yla e, böyle e, beraber söylediğimiz ilk şarkılardan biri aslında. Eee Ooo evet, evet. <gülüyor> Çaymakçuryaylasi olarak da hani isimlendiriyor çünkü Türkçe ve hemşince olarak söylediğimiz Hı -hı. bir eser bu. Özellikle hani böyle kadın Hı -hı. E, türkülerinden bahsetmişken evet. kadınların yaylada sıkça söyledikleri bir türkü annemler bir araya geldiler mi hala bunu söylerler. Şu animizin <gülüyor> sonuna geldik ama Ayşenur şu anda seni nerelerde görebilirler dinleyicilerimiz dinleyebilirler. E, şu ara albüm çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle Pek konser vermiyoruz ama gitar kafemizde <gülüyor> Çünkü orası bizim evimiz gibi artık Gitar kafede e, Konserlerimiz oluyor Aylık bir köşe var değil mi orada e, Evet Ayşenur Hı -hı. orada Karadeniz müziğiyle ilgili Ee, ...sanatçıları ağırlıyor... ...hem de Helesa ile yaptıkları çalışmaları... ...bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşıyor. Evet, Ocak ayı içerisinde... ...çok güzel iki konserimiz var. yani <gülüyor> Kendi konserimizde çok güzel... ...demiş oldum vardı ama... E, 12'sinde e, ...Karadeniz Müziği'nde gerçekten çok değerli... E, ...genç kemençe ustadlarından... ...Tahsin Terzi... ...ve Cengiz Selimoğlu arkadaşlarım... ...adlı arkadaşlarımızın... ...yapacağı bir konser var... E, Özellikle e, muhabbet kaydeleri, bu da yine önemli bir formdur. E, Trabzon bölgesinde özellikle yaygın bir form. Muhabbet kaydelerinden oluşan özel bir konser yapacaklar bizler evet. için. Ama seni nerede dinleyeceğiz? Evet. <gülüyor> ben de e, 29, e, 29 Ocak'ta evet. yine Gitar Cafe'de e, Helesa ile birlikte olacağım. Evet. Evet. Evet. Evet. Bekleriz. <gülüyor> Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum, Evet, hep evet, teşekkür ettik. <gülüyor> evet, biz i̇yi teşekkür olsun. ederiz. Böyle i̇yi ki geldiniz Onurcuğum. Hoş <gülüyor> oldu. Bir arada olmak çok Aynen. güzel oldu bizim için. Ayağınıza evet. sağlık. Onur Şentürk ve Ayşenur Kolivarı müziğin başka türlüsünde konuk ettik. Ocağın ikinci programında görüşürüz iki hafta sonra. Daha arada gene gel sen bir uğra bize. <gülüyor> Hoşçakalın.